sulü nevi yüleriim Allah Allah'ın ve ekrimle fehmen nebigin bu vehi zalmsellin ve Amin <gülüyor> ve قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فلم يأد زكاة إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال Evkema talen nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem cemaati Müslümin. Geçen dersimizde de vaat etmiştik. İnşallah bugün de, bu dersimizde de, belki gelecek dersimizde de zekat mevzunu işlemeye gayret edeceğiz. Gerçi bu cami-i şerife hafta boyunca değişik hoca efendiler geliyor. Kulağıma geldiği kadarıyla da zekat üzerinde duruluyor. Ama zekat son derece ciddi bir mesele olduğu için öyle birer ikişer ders değil de uzun boylu bir ders yapılırsa belki zekat belli bir ölçüde anlaşılmış olur. Belli bir ölçüde diyorum anlaşılmış olur. Çünkü bu meseleler biraz altyapı istiyor. Takip istiyor, tetebbü istiyor ki iyice zihne yerleşsin. Hafızalar da onları kavramış olsun. <gülüyor> Değerli Müslümanlar, zekat bir kere daha özetlemem lazım. İslam'ın 5 ana esasından biridir. Bir deva en kesin hükümlerden birisi. Farzı ayin dediğimiz, farzı ayin dediğimiz yani edası itibariyle, edasının e, dikkate alınması itibariyle söylüyorum. Mutlaka yapılması lazım. Yerine getirilmesi gereken bir hüküm. Yani yerine başka bir hükmü koymak mümkün değil. Yani zekat verme yerine iki rekat daha fazla namaz kılsam veya bir cüz daha fazladan Kur'an okusam olmaz mı? Olmaz. Zekat ancak kendisi yapıldığı zaman o borçtan kurtulmuş oluruz. ona elah etmiş oluruz. Başka türlü bunu telafi mümkün değil. Zekatın kesin bir hüküm olduğunu söylerken zekatta birkaç tane farz var tabi. O alıştığımız farzların dışında birkaç farz var. Evvela zekatın farz olduğuna iman etmemiz lazım. İlk farz bu. Allah'ın zekat verme şeklinde bir emri vardır. Zekat verme şeklinde bir hükmü vardır. Bu hüküm haktır, doğrudur. Bu hükmü ben kalbimle kabul ediyorum, içimle tasdik ediyorum ve dilimle de İkrar ediyorum, itiraf ediyorum demek mecburiyeti var. Evvela iman edeceksin. İnanmadığın bir şeyi zaten yapamazsın. İkinci farz, ona inandıktan sonraki farz nedir? İşte onu yerine getirmek, vermektir. İnanılması farz, verilmesi yapılması da farzdır. Üçüncü bir farz daha var burada. Burada o da bu işle mükellef olan Müslümanların bu işi yapmalarını teşvik çalışmaz. Ben zekata inanıyorum, zekatımı da veriyorum, gerisi beni ilgilendirmez diyemez bir Müslüman. O eşinize, dostunuza hal hatırı soruyorsunuz ya, gelir gelmez, görür görmez Diyorsun, iyi misin, nasılsın? Ona asıl hal hatırı sormanın namazlar nasıl gidiyor? Cemaate katılabiliyor musun? Beş vakit namazı camide kılabiliyor musun? Allah'ın lütfuyla benim bildiğim kadarıyla zenginsin, zekatı da yapabiliyor musun? Hac için hazırlığın var mı? Bunları soracaksınız. Ufak. E ben beni ilgilendirmez. Adamın iç yüzüne niye karışayım? Karışmazsan senin iç yüzüne karışırlar. Sen karışmazsan başkaları senin iç yüzüne karışacak. Burada büyük bir yanlışlık yapıyoruz. İlgilenmiyor adam. Yahu teşvik edin. Zekat vermeyen kişiyi vermeye teşvik edeceksiniz. Ve duyduklarınızı ona ulaştıracaksınız. Bak hocalar bunları söylüyor. Yahu kitaplar bunları yazıyor. Yani üçüncü bir farz var orada. Ben inandığımı, tatbik ettiğimi başkalarına da inandırmaya çalışacağım. Başkasının tatbik etmesi gayreti içinde olacak. Emri bil maruf, Ne? Yani münker. kabilinden de düşünebilirsiniz bunu. <gülüyor> Efendim tarifini yapmıştık geçen hafta zekatın ama bir daha hatırlama bir temel kurma açısından söylüyorum zekat üst üste iki nokta zekat dinin zengin saydığı veya İslam'a göre zengin sayılan bir Müslümanın Allah rızası Niyetiyle, Allah rızası kastıyla. Her kaydın önemi var. Yani söylediğim her kelimenin ehemmiyeti var. Tarifin parçaları bunlar çünkü. Allah rızası niyetiyle ve hiçbir menfaat beklememek şartıyla. Verirken Allah rızasını kastedeceksin ve hiçbir menfaat beklememek şartıyla... Malının bir cüz'ünü, sahibi olduğu servetin bir parçasının bir cüz'ünü Müslüman fakirlere temlik etmesinden ibarettir. O Müslüman zenginin temlik etmesi. Temlik nedir? Yani o fakiri o verdiğine sahip kılması. O fakiri o verdiğinin sahibi haline, maliki haline getirmesi bu para senindir. Artık benden sana geldi ama ben bunun üzerinde bir müdahale hakkına sahip değilim. Bundan böyle aldığın bu paranın sahibi sensin. Temlik bu demek. Onu, onun emrine vereceksin. Onu ona teslim edeceksin. Onun tasarrufuna tevdi edeceksin demektir. Bu tariften sonra sıramız zaten üç ölçüde bunu ele alacağız zekatın tarifi biliyorsunuz zekatı kim verir noktası var bir de kime verir kim verir kime verir bunlar her birisi önem arz ediyor ben çok kısa ifadelerle anlatıyorum ki belki hatırda kalır kolay değil çünkü kalması da biraz gayret istiyor emek istiyor Zekatı kim verir derken, orada bir kısım vasıflar karşımıza çıkıyor. Birincisi, zekat emrini yerine getirmesi gereken, insanda aranan birinci vasıf, o kişi Müslüman olmalıdır. Zekat ibadeti Müslümana ait bir iştir. Onun mükellefi odur. Biz Müslüman olmayan birisi zekat verse, versin. Kendisi bilir. Ama yapmaya mecbur olduğu iş zekat vermek değil onun için. Onun evvela sistemi kabul etmesi lazım. Yani İslam denen bir nizam var. İslam bir nizamdır, bir sistemdir. Zekat o sistemin bir meselesidir. Onun bir parçasıdır, bir cüzüdür. Zekatı da, namazı da, diğer hükümleri de getiren sistemi kabul etmeden insanın sırası zekata gelmez. Önce zekatı amir olan, zekatı getiren sistemi kabul edeceğiz. İslam'ı bir bütün olarak kabul edeceğiz. Kabul ettiğim sistemin bir cüzü olarak bir hükmü olarak, bir meselesi olarak zekatı yerine getirecek. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nde Cenab-ı Hak buyuruyor, müşriklerden bahsederken, Fe in tabu. şayet müşrikler puta tapınanlar tevbe ederlerse, bir putperestin tevbesi nedir? Putperestlikten, şirkten vazgeçmesi demek. Onun başka türlü tevbesi olmaz. O ne diyecek ki kendini affettirebilirsin? Tevbe ederse yani puta tapınmaktan vazgeçerlerse. Bir, bunun bir başka ifadesi nedir? İman ederlerse demektir. Çünkü kafirin iman edişi bir manada tevbesi demektir. O eski bozuk inancından, fikrinden dönüp Hakka yönelmesi manasındadır. Yetmez. Bu yetmiyor. Ve eqamussalâta. Namazı da kılarlarsa, yani şirki bitirdi, yan gelip yatacak değil, putperestliğe son verdikten sonra Allah'a boyun eğdiğini, İslam nizamına teslim olduğunu anlatmak üzere Teslimiyetin en güzel ölçüsü olan namazı kılmaları lazım. Ya Rabbi işte Allahu Ekber diyerek senin en büyük olduğunu itiraf ediyorum. karşında dimdik duruyorum emrin gereğince, belimi büküyorum emrin gereğince, yüzümü yerlere koyuyorum emrin gereğince. Bütün bu hareketler nedir? Allah'ın nizamına teslim olduğumuzu anlatmak için. Boyun eğdiğimizi anlatmak içindir. Bunu da yaparlarsa o da yetmedi. Bir adam iman eder, namaz kılarak teslim olduğunu göstermeye çalışır ama servetini yanlış yerlerde kullanır. Başkalarının emrine verir. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Ve a tevuz zekata. Zekatı da verirlerse zekat Tabii ki Müslüman fakirin hakkıdır. Yani ellerindeki mali imkanları Müslümanlar lehinde kullanırlarsa demek istiyor Cenab-ı Hak. Fe ihvanükün fitbin. İşte o zaman dinde sizin kardeşlerinizdir o adamlar. O zaman size kardeş olacak efendim elindeki imkanlarla küfrü destekliyorsa mali imkanlarını küfrün emrine veriyorsa onun baş taraftaki işleri de demek. Tam tevbe etseydi, tam namaz kılsaydı servetini yanlış yerlere vermezdi o adam. Çok önemli. Onun için diyoruz ki birinci şart zekatı verecek kişinin birinci vasfı Müslüman olmalıdır. Efendim elhamdülillah öyle biliyoruz. Kendimizi öyle biliyoruz biz. Ama bir çakap, bir iman çekapı yaptırmıyorsunuz ya. İman çekapı yaptırmak lazım. Gidiyorsun, doktorlara tek tek dolaşıyorsun. İnceden ipliğe tahliller yaptırıyorsun. Gizli bir hastalık var mı benim bünyemde? E niye sormuyorsun gizli bir küfür var mı bir tarafımda benim? Onu ehlinin önüne gelip oturmuyor, tenezzül buyurmuyor. Hoca kim gidiyor ben onun önüne, önüne oturacağım ya? mecbursunuz enbiyanın önünde nasıl oturuluyordu onların varislerini de takip edeceksiniz varisleri takip edeceksiniz fakat bu toplumda başardıkları iş belki en önemli iş Müslüman halkın Müslüman alimlere itimadını ortadan kaldırmak olmuştur hata ettirdiler hocalara hata ettirdiler Hocaları hataya sürüklediler, hocaların güvenilmez kişiler olduklarını kabul ettirdiler. Şimdi ben ne söylesem söyleyeyim, başımın başında bir şey arıyorsunuz. Eğer profesör, doktor, Ahmet Vanlıoğlu olsaydı inanacaktınız. Prof yazmıyor, yani reddettiğim bir sistem bana etiket vermediği için siz de beni eksik kabul ediyorsunuz reddettiğim bir sistem inanmadığım bir sistem bana etiket vermiyor diye siz de bana inanmıyorsunuz. Bu cinayeti düşünmek lazım. Ben kendi şahsım üzerinde söylüyorum. Maalesef vakıa budur yani. O etiketleri kim veriyor? Müslüman. Yuh reddettiğin sistem ama nerede reddediyor sistem biliyor musun? Vergiden kurtulmak için reddediyor. Sıra vergiye geldi mi sistemi reddediyor. Başka işlere geldi mi olur mu efendim ya diyor. Öyle değil. Gönlüne göre, keyfine göre olmayacak bu işler. İkincisi, veren kişide aranan şartların ikincisi, akıllı olmalıdır. Çünkü deliler hiçbir hükümle mükellef değildirler, zekatla da mükellef değil. Dindeki hiçbir hüküm deliği bağlamıyor. O zaten dinler demek akıllı adam demektir. Dinden uzak adam deli tabiri hafif kalır onlar için. Kur'an onlara hayvandan aşağı varlıklar diyor. Fakat biz bu hayvanların ayaklarının altında dolaşıyoruz. Allah söylüyor ben demiyorum. "Mülaiike kel Kur'an'da tekrarlanıyor bu ayet. O kafirler o dört ayak üzerinde yürüyen hayvanlar gibidir. Yani edebiyat okuyanlar bilir. Bir müşebbih bir de müşebbihun bih var. Burada müşebbihun bih hayvandır. Yani kafir hayvana benzetiliyor. Hayvan kafir değil. Bu ne demektir? Hayvan kafirin üstünde bir dereceyi işgal ediyor bu seviyesiz adamların arkasında ne işin var bunlarla dostluk kurmanın ne manası var yani hayvanlaşmaya mı meraklıyız ki bunlarla irtibat kuralım son derece önemli bunlar yani Kur'an'daki hükümler üçüncüsü Balir buluğa ermiş olmalıdır çocuklar Hanefi mezhebine göre Zekat bir ibadettir. İbadetle mükellef olmak için buluğa ermek şartı var. İnan Ali buluğa ermiş olan, erginlik çağına gelmiş olan ki kadınlar yani kız çocuğu adet görmelidir. Af buyurun. Erkek çocuğu da ihtilam olmalıdır. Yani Türkçe tabiriyle söyleyeyim. Beni hoş görün. Hoca değişik ifadeleri kürsüye getiriyor. Hani halk arasında hamamcı olmak tabiri kullanılıyor. İhtilam kelimesi Arapçasıdır. İlmisidir. Halk diliyle hamamcı olmak. Yani artık onda şehvet çağı başladı demektir. Şehvet çağı. O günden sonra zekat verecek çocuğun İmam Şafii diyor ki Rahimullah çocuğun servetiyle kim meşgulse onu kim tasarruf ediyorsa onun adına onun zekatını vermelidir diyor İmam Şafii. Ama Hanefiler böyle demiyor. E burada Şafii olayım ben çocuklar için de zekat vereyim siz bilirsiniz yani. Ama bir mecburiyet yok Hanefi mezhebine göre. <gülüyor> Dördüncü şart Hürriyet. Hürriyet. Zekat verecek kişi hür bir kişi olmalıdır. Güya biz hepimiz hürriyet sahibiyiz. Hür insanlarız. Yeryüzünde hukuken kölelik yasak. Ama dünyada altı milyar insan yaşıyor. En az dört milyarı köledir bu. En az. Öbürleri de tartışılır. Ama hür kisvesi altında köleler bunlar. Hakları alınmış. Biz şimdi hepimiz hürriyet sahibiyiz. Neresinde hürriyet var? Ben şu başıma hükmedemem. Dilediğim şeyi ben başıma giyemem. Ama küfrün alameti olan şapkanın her türlüsünü giyebilirsin, giymen de lazım. Küfre sembol olan, küfrün remzi olan, alameti olan, sembolü olan şapkayı giy. Ki bunu giymemek için bir nesil can verdi bu memlekette. Onların hatırasına hürmeten bu laneti kullanmayın. Hiç olmazsa onların hatırasına hürmeten. Yani bunun için can verenler var, bari ben giyeyim. Bir külah geçir kafana. Evet, yağmurdan kafam benim de ıslanıyor. Katlanacaksın arkadaş. Öyle keyifli yok. Efendimiz de. Işte, Şöyleydi de böyleydi de yok öyle bir şey. Şöylesi böylesi yok bu işin. Hürriyet. Hürriyet diyorum. Ama şeklen hürüz. Bu hürriyet nedir? Burada birkaç şey söylemem gerekiyor. Çünkü İslam bu açıdan kötüleniyor. Yani İslam hürriyeti kısıtlayan, insanları köleleştiren bir dindir şeklinde propaganda yapılıyor. <gülüyor> Bu kölelik özetle nedir? Zekat dolayısıyla bunu izah ediyorum, birçok yerde karşımıza çıkacak. Bir defa prensip olarak İslam hürriyeti esas almıştır. İslam'da asl olan hürriyettir. İnsanlar hür doğar ama kölelik arızi bir vasıftır. Yani gelip geçici, sonradan gelme bir vasıftır. E nasıl doğuyor bu vasıf? Biliyorsunuz insanlık tarihinin hiçbir döneminde savaş son bulmuş değildir. Efendim Rusya ile Amerika silahsızlanma, bilmem dünya barışı için bunları külahıma anlasınlar. Bir taraftan silahsızlanma imzalarını atar, öbür taraftan silah satarlar. Silah imal ederler ve denemek için İslam aleminde şurada burada kullanırlar. Bunlar için sahte yanlar. Bir kızım saf insanları aldatmak içindir. Savaş buyuruyor Peygamberimiz. Kıyamete kadar devam edecektir. El cihadu maadin ila yemül kıyame. Kıyamete kadar sürer savaş. Sulha kimse erişemez. Madem ki devam edecek bu, İslam her şeyde gerçekçi olmak ister açık olmak ister bir müslüman devlet bir müslüman devlet şartlar zorladı köşeye sıkıştırdı artık savaş ilan edilmesi kaçınılmaz hale geldi çareniz yok savaş ilan edeceksiniz karşı tarafa açıkça bildireceksiniz bundan sonra sizinle savaş halindeyiz ama ne gün, ne zaman, hangi saat başlarız? O belli değil ama ilan ediyorsunuz. Böyle hinoğlu, hinlik yok. İslam onu da kabul etmiyor yani. Savaş ilan ediyorsunuz. Karşı taraf tamam diyor. Hemen savaşa başlamıyoruz biz. Tekliflerimiz var. Bize savaş ilan eden o gayrimüslim devlete. Bu gayrimüslim sözü biraz hafif geliyor size. Kafir devlet demektir yani. Bunu gayrimüslim ifadesi için nezaket tarafı oluyor. Yani o bildiğin halk böyle hıncını alamıyor ya, cavur diyor böyle. Böyle içini, ağzını doldura doldura. işte o devlet, o devlet yani. Diyeceğiz ki bunlara niye savaşıyoruz? Siz de insan, biz de insanız. Zorumuz ne? Niye kan döküyoruz? Gelin. Allah'ın kainatın sahibi olan Allah'ın koyduğu gönderdiği son sistemi İslam'ı kabul edin. Müslüman olun ve bizim kardeşimiz olun. Ve kardeşler olarak birbirimize sarılalım, savaşmayalım. Evvela Müslüman olmalarını onlara teklif edeceğiz. Kardeşlik teklif edeceğiz yani. Yavur şiddetleniyor, ben Müslüman olmam diyor. Peki o zaman hicreti mümkün olan, göçü mümkün olan insanlarınız İslam devletine göç etsin. Müslümanların arasında hiç değilse bir kısmınız yaşasın. Müslümanların tatbikatını görün. Ve o kültür içinde yavaş yavaş eriyin Müslüman olun demektir. Gelin bize hicret edin. Hayır. Biz sizin memleketinizle de gelmeyiz diyorlar. Öyle mi? Peki size üçüncü bir teklif. Üçüncü bir teklif. İslam devletinin hakimiyetini otoritesini kabul edin. Ama kabul ettiğinizi lafla değil verginizle ispat edeceksiniz. Araziden elde ettiğiniz mahsulden haraç adıyla bir vergi ödeyeceksiniz haraç adıyla bir vergi şahıslarınız içinde her gayrimüslimin buna tabi olması gerekmiyor belli vasıfları var çalışma gücüne sahip olacak kafir olacak belli özellikleri taşıyacak cizye vereceksiniz cizye ne acı ki cizyeyi onlar bizden alıyorlar şimdi her müslüman yahudiye hristiyana cizye ödüyor bugün. her müslüman haraç ödüyor ama onu çeşitli kılıflar altında, IMF'le çekiyor. Bilmem, başka şeylerle çekiyor. çünkü Biz cize ve haraç ödüyoruz. Ters döndü Batının hiçbir yeni tarafı yok. Hiçbir yeni tarafı yok. İslam'ın yaptıklarını ters çeviriyor. Yenilik dediği yok. Hepsi bundan ibaret. Ama biz bir ayılabilsek, sarhoşluktan bir toparlanabilsek. 24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 sistem olacak. Bu da savunulacak bir sistem olacak. Ama ben ne yapayım? Böyle başa, böyle tıraş. Başka tıraş gitmiyor bu başa. Böyle olacak. bir Dağıtmayalım mevzumuzu. Üçüncü teklifi yapıyoruz. Diyoruz ki Cizye ve Harac adıyla bize vergi ödeyin, İslam Devleti'nin otoritesini kabul edin, savaşmayalım. Bunu da kabul etmiyorlar. E o zaman savaşa hazır olun diyoruz. Savaş başlıyor. Onlar bizi öldüresiye savaşıyor. Biz de onları öldürmek üzere savaşıyoruz. Ben onun eline düşsem, beni yok edecek. Çeçenlerle Rusları düşünün şimdi. Rus'un eline düşen her Çeçeni öldürüyor. Ama Rus Çeçenin eline düştüğü zaman, bir Müslümanın eline düştüğü zaman, ne olacak burada? Tabi şartlar orayı tayin ediyor ama bizim aldığımız bir kısım esirler var. Düşman tarafından elimize geçer esirler var. İşte bu esirlere beş türlü muamele yapılır. Beş işlemden birisi yapılır. Birincisi Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği gün olduğu gibi, Mekke fethedildiği zaman 21 yıl peygamberi takip eden, onu öldürmek için savaşanlar, Mekke'nin fethi günü peygamberin karşısında artık diz çökmek zorunda kaldılar. Ne umuyorsunuz? Muhammed size ne yapacak diye sordu. Dediler ki, e, kerim bir kardeş olundan iyilikten başka ne bekler? yağcılık tabii. Peygamberimiz buyurdu ki hepiniz hürsünüz. Serbest bırakıyorum, herkes işine gitsin. Belli isimleri, İslam'a çok düşmanlık yapan birkaç ismi ayırdım. Bunlar hariç, yani o günün apoları, Mekke döneminin apoları, bunlar kalacak dedi. Bunlar idamlık, herkes serbesttir. Bütün Mekke halkı, 21 yılda Müslüman olmayan Mekkeli, iki saatte Müslüman. İzâ câe nesrullâhi vel fetih. Suresi bunu anlatıyor. Birincisi, medyanen serbest bırakıyoruz esirleri. İkincisi, Bedir'de olduğu gibi her esirden bir kurtuluş bedeli, bir fidye alınır, o fidye karşılığında serbest bırakılır. Bedir'deki esirlerden verebilenler dört bin dirhem alınmıştı her esirden. Ama parası yok, okuma yazma bilenlere on Müslüman çocuğuna okuma yazma öğretme şartı getirildi. Öğretenler kurtulacaktı. Tabi öğretene kadar Müslüman oldular onlar. İslam'ın şerefini gördüler. Çocuklar yetişmeden onlar Müslüman oldular. Meşhur Zeyd İbni Sabit gibi bir adam müşriklerden okuma yazmayı öğrenmiş birisidir. O Bedir esirlerinden. Üçüncüsü mübadele yapılıp yani onların elindeki Müslüman esirleri alırız. Bizim elimizdeki esirleri onlara iade ederiz. Dördüncüsü, İmam-ı Yusuf'un reyidir bu. Yaşaması, o esirin yaşaması İslam için tehlikeli olacaksa, adam bela saçıyor öyle birisi, o idama mahkum edilir diyor İmam-ı İbu Yusuf. Beşincisi, başkomutan arzu ederse köleleştirir bakın tek yol değil kölerin beş yoldan birisi her esir köle demek değil köleleştirir kadınlar cari olur erkekler köle olur demek ne demek bu beni öldürmek isteyen adam savaşırken beni öldürmeye çalışıyordu ben daha erken davrandım onu esir aldım ve onun elbette ki tırnaklarını kesmem lazım. Çünkü onun tırnakları uzundu. Yani onun bazı haklarını kısıtlıyor İslam dini ve ona mal edinme imkanı vermiyor köleye. Bizi ilgilendiren nokta burası. O kölenin bir efendisi vardır. Kölenin bütün varlığı efendisine aittir. İşte onun için köle zekat vermez. Malı yok ki zekat versin. Bütün kazancı, eline geçen her şey, Efendisi'nin emrinde olduğu için. Niye Efendisi'nin emrinde? O servetle İslam aleyhinde yeni bir teşekkül oluşturur ve İslam'ı içinden yıkar endişesiyle. Onun insan saymadığı için değil, eline silah vermek istemediği için. Bunlar iyi değerlendirilmesi lazım. Şartlardan birisi de hürriyettir. Zekat verecek kişi hür olmalıdır. Bir beşinci şart, böyle alel acele toparlayabilir miyim? Zekatı verecek kişi nisaba malik olmalıdır. Şimdi asıl e, konuşulması gereken yer, nisap. Belki yeni duyuyorsunuz, belki unutuyorsunuz dinin İslam dininin bir insanı zengin sayacağı varlık ölçüsü demektir. Yani bir adam ne kadar az sahibi olursa din ona zengin diyecekse o miktarın adı lisaktır. Bu da borçlarının, <gülüyor> borçlarının ve temel ihtiyaçlarının dışında havaici asiye dediğimiz temel ihtiyaçlarının dışında sene sonunda elinde 80 gram altın varsa, <gülüyor> 80 gram veya biraz parası biraz altını var topluyorsunuz 80 gram oluyor veya 80 gram altın değerinde ticaret malı varsa, ticaret malı varsa efendim Biraz markı var, biraz doları var, biraz Türk parası var, biraz altını var. Yekün yaptığınız zaman 80 gram tutuyor. İse bu adam tabanda zengindir. Artık bunun zenginliği başlıyor. Hangi zenginliği? Zekat verdirecek zenginlik. Bu zekat mükellefi olur, zekat vermeye başlar. Aslında dinde üç türlü nisap var. Yani din, üç türlü zenginlik ölçüsü kabul ediyor. Madem ki yukarıdan başladı, böyle diyelim. Birincisi, zekat vermeyi, kurban kesmeyi, fitre vermeyi gerektiren zenginlik. Temel ihtiyaçlarının dışında, onları sayacağım ama ezan okunuyor. Temel ihtiyaçlarının dışında, boşluğunun dışında, dediğim gibi 80 gram altın veya o değerde, ticaret malı veya paraya sahipse bu adam birinci derecede zengindir. Bunun bir altı zenginlik var. Bu bunun altındaki zengin zekat vermez. Bakın bunu iyi anlamanızı istiyorum. Zekat vermez. Fitre verir, kurban keser. Ama zekat da alamaz. Vermez ama alamaz da, zekat alamaz bakın tekrar tekrar söylüyorum. 80 gram altın değerinde artıcı olmayan, artış vasfı olmayan ve üzerinden yıl geçmeyen bir varlığa sahip. İhtiyaç fazlası bir malı var. Mesela oturduğu binanın dışında fazladan bir dairesi var adamın fazladan bir dairesi var fazladan bir dükkanı var bir arsası var efendim yıllanması yıllanmaması da şart değil yani o artış göstermiyor böyle e, ticarette devreden bir mal gibi değil çalışırsa işte satılır paraya çevrilirse bir şeyler olur da o durduğu şekliyle efendim daireler de değer alıyor sahtında mücdetir. Nahiv kaidesince onu geçerli saymıyor İslam dini. Artışı yani sahibinin elinde olacak ve gerçek bir artış. Gerçek bir artış kabul ediyor. Şimdi böyle durumda olan adam zekat alamayacak, fitre verecek, kurban kesecek. Burada bir şeyi belirtmemiz lazım. Geçtiğimiz cuma günü bir mesele Anlatılmış burada Mustafa Hoca tarafından. Sanıyorum kavramada bir eksiklik var. Denmiş ki, yani nisap miktarından fazla zekat bir kişiye verilmez. O şu demektir. Zekat miktarından fazla bir kişiye zekat verilmez demek... Ayrı ayrı kişiler tarafından. Şimdi birisi, diyelim ki bugünkü nisap, ben tam hesaplamadım, 400 milyon tutuyorsa, yani 80 gramı çarpıyorsunuz, 400 milyon tutuyorsa, bir kişi fakir bir kişiye zekat veriyor. 400 milyonda verir, 400 milyarda verir. Ama verdiği zaman bir kişi verdi mi bu parayı? O adam zengin olur nisap miktarı bir mala sahip olduğu için zengin oldu. O anda zengin ama hemen zekat vermeye başlaması gerekmiyor. Çünkü yeni sahip oldu buna. Sahip olduğu bu para onun elinde bir yıl kalmalıdır. O aldığı günden itibaren aradan geçen bir sene içinde bu parayı harcamazsa sene sonunda elinde kalırsa o da zekat verir zekat verecek duruma geldiği için alamayacak tabi. Burada şu şu anlatılmak isteniyor. Geliyor bu fakir bir kişiden zekat alıyor. Bakıyor. İşte evi şöyle perişan, şu eksiği var, bu eksiği var diyor ki ben buna bir 400 milyon zekat vereyim. Siz verdiniz. Bir başkası da geliyor zekat verecek oluyor bu adama. Halbuki o nisap miktarı bir paraya sahip oldu zekat vermeyecek ama zekat alamayacak durumda bu adam şimdi o fakir ortaya çıkması lazım demesi lazım ki bana zekat verildi ve nisaba malik olacak dereceye getirildim ben bundan sonra zekat alamıyorum demesi lazım demiyor fakir bunu kazama göz mü çıkarır bunu bildirmeyen o fakir kesin bir haram işliyor bir cinayet işliyor yani o bilmesi lazım bunu ölür adam da e biraz soruşturursa iyi olur yani her el açan illa fakir demek değildir öyle ne gizli servetler çıkıyor dilencilerin kuşkurlarının arasından onu da dikkat edeceksiniz yani nisap miktarından fazla zekat verilmez bu demektir. Eğer verdiğimiz zekat nisap ölçüsüne ulaşmışsa ondan ötesi zekat olmaz. Çünkü adam zekat alamayacak duruma geldi. Elindeki varlık zekat almasını engelledi demektir. Ama bir kalemde veriyorsunuz. Adam fakir şu anda. Bir kalemde 400 milyondan fazla veremezsin. Değil bu. O yanlış anlaşılmış. Efendim? Efendim? Yani o, onu anlatmak içindir o. o, onu anlatmak içindir, onu öyle anlamalısınız. 400 milyondan fazlayı yani 400 milyon veya daha fazlasını veren aynı kişi ise istediği kadar verir. Ama bir kere verir, tabi ikinci vermesine imkan yok. Karşısındaki adam aldığı parayla zengin oluyor. Ona, o kişi yani ilk defa 400 milyon veren, onu zengin yapan adam bir daha zekat veremez. Çünkü zengine zekat veriyor. Bir başkası da veremez, gene zengine zekat vermiş olur. Bunu bu şekilde anlayan Evet. Hocam bir şey Buyurun. Buyurun. Bizim hocamın sonradan sohbetiyle o bir, şey, bir şey söyledi. Geçmiş yani yıllarda. Bir kişi zekat almıyorsa vermezler. Yani zekatı ya alacaksın ya veredir. <gülüyor> bu nasıl tuttuklarınız? Yitiririz. Şimdi benim zekat almayan kişi bazı insanlar onurlu. Hakikaten onurlu. Yani başkalarını kendine tercih ediyor. Bana verilen zekat daha düşkün birisine gitsin manasında yanaşmıyor bu işe. Eğer zekat alacak durumdaysa, bir adam, illa alması şarttır manasına gelmez. Demin dediğim gibi, mesela nisap noktasına da gelmiş olabilir birisi, zekat verecek duruma gelmedi ama alamayacak noktaya geldi. Şimdi nisap miktarı bir mala sahip olduğu için. E şimdi bu adam zekat vermiyor diye alması gerekmez, Almıyor diye de vermesi gerekmez. Zekatı zengin verir. Yani vermesi gereken, nisaba malik olan adam verir zekatı. E alan da o nisaba sahip olmayan kişi olmalıdır. Nisaba sahip değil diye illa da alacaktır. Kim demiş bunu? Dinde böyle bir zorlama yok. Ya al ya ver. Böyle değil bu. Bu herhalde işi yani bir espriyle oturtmak içindir. Öyle üstü zannediyorum ben. Şimdi cemaat bu nisabı bitirmedik. Ee, üçüncü bir nisab var onu da söyleyeyim. Bir cümleyle bir zenginlik ölçüsü de var ki dilenmeyi harap kılar. Evinde bir günlük yiyeceği bulunan adamı İslam bir manada zengin sayıyor onun çıkıp dilenmesini haram buluyor. O çıkıp dilenmeyecek ama biz o tipleri arayıp bulacağız, dilenmeye mecbur etmeyeceğiz. O da bir manada zengindir. Bir günlük yiyeceği olan adam bile. Şimdi inşallah haftaya bunu şey yapacağız, ezan da okundu. Ee, namazdan önce de konuşamadık rehber Efendi. Ee, bir maruzatım var benim. Beni de bir tarafından ilgilendirdiği için... Ne yapayım derdimi cemaatimden başka kimseye arz edemiyorum. Bu Haliç Köprüsü'nden karşıya geçtiğiniz zaman. Haliç Köprüsü'nü herkes biliyor. Sol tarafa doğru bakarsanız tepede çift minareli bir cami göreceksiniz. Sol taraftaki tepede Eyüp Sultan'la karşı karşıya geliyor. O camiyi yapmaya çalışan mahalle üstesinden gelebilecek bir mahalle değil hakikaten. hem biliyorum çünkü başında hizmetin başında bulunan öz amcamın oğlu efendim oradan biliyorum bir özelliği daha var ama istismar olur diye söylemiyorum. Bu caminin bir yere getirilmesi lazım. Şimdi bir şart getirildi. Efendim para toplama işi çok zorlaştırıldı camilerde. İşte zincirleme, kaza gibi bir yerlerden geliyor. Mesuliyetini ben alıyorum üzerime. Her ne gelecekse bana gelsin. Bugün o cami-i şerifi biraz canlandırmak için, biraz ayağa kaldırabilmek için epeyce kalktı ama daha leş gibi yatıyor cenaze gibi. Yardımınızı ben istiyorum. Benim bildiğim bir yerdir, güvendiğim bir yerdir. Paralarınızın hedefine ulaşacağına inandığım bir yerdir. Bu inançla sizi yardıma davet ediyorum. Yardımcı olmanız e, inşallah mümkün olacak, kolay olacak. Bir küçük teklifim daha var. O benimle ilgili. Allah razı olsun bu semti ben iftara çağırdım. Geldiler. Gelen kardeşlerim yardımcı oldular. İsmail'a Kur'an kursundaki iftar için. Fakat semtteki herkese ben ulaşamadım veya herkes o konuşmamda burada değildi. Caminin bereketi bu Kur'an hizmetinin içinde olsun diye senede bir kere. Çok çaresiz kalırsam iki oluyor bu. Bir kere vaaz ettiğim camilerden yardım istiyorum. Benimkisi haftaya. Ben böyle ansızın yakalamayı sevmiyorum işime de gelmiyor çünkü hazırlıksız geliyorsunuz. Haftaya yardım etmek üzere senet olur. Çek de olur. Türk parası da olur. Mark da olur. Dolar da olur. Euro da olur. Her türlü para. Zekat da olabilir bütün bu saydıklarım. Bağışlı olabilir. Haftaya hazırlıklı geleceksiniz. İyi ki haber verdim hocam. Allah razı olsun. Hemen bitiriyorum efendim. Hemen bitiriyorum. Şartel mi attı? <gülüyor> Hazırlıklı geleceksiniz. İyi ki haber verdin hocam haftaya biz camiyi değiştiririz. diyeceksiniz. Bu bir savaş efendiler. Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini yaşatma savaşı. Biz de bu savaşın delileriyiz. Mevlana'nın dediği gibi Men, Bende'yi Kur'an. Egeri candari. Yaşadığım müddetçe Kur'an'ın kölesiyim diyorum evlana. Biz de peşinen bu köleliği kabullendik. Caminin bereketi diyorum içinde olsun diye haftaya. Sakın savaştan kaçmayın. Savaştan kaçanı kurşuna dizerler. Bunu biliyorsunuz. Benim kurşunum filan yok. Ama kurşun nereden gelir ben bilmem. Onu siz düşüneceksiniz. Şöyle hazırlıklı hikmet-i ilahi nedir bilmem. Geliyor, iftara geliyor kardeşim. Yüksek rakamlar veriyor, camide veremiyor. Ya o camide verirseniz 27 kat bir de var. Camideki namaz 27'ye katlanıyor. Evdeki namazdan 27 derece üstündür. Camidedeki sadakada alelade yerlerdekinden 27 derece üstündür. 27 Çarpı 700 eşittir neticeyi siz Camideki yardım bu demektir yani. Şimdi ben sözümü kesiyorum, biraz uzattım beni affedin. Ramazan bazı çaresizliklere bizi itiyor. Cenab-ı Hak her türlü hayratınızı, hasenatınızı kabul buyursun. Amen.